Tavaşırken, o bir gün bir yemek Beşinci kuru ekmekle biraz sade suyu etkili. Geliyor da Fakat bir köpek dört tane yarısı beraber ona karşı çıkıyor, gözlerine bakıyor. Bu da Konya'nın bir köyünde. Ne ki diyoruz ya? Havulları meşhur. Teşekkürler. O köyden tutuyor. Ekmeği evini sürmeden, o kilitlediği suya, ekmeği doğruya köpüklerine koyuyor. Aa, ne yapıyorsun, yesin açsın. O benden daha, işte dört tane var, en beş kişi. O, o kişi kendisine kutbiyet veriliyor. Kutluğu zaman. zamanı. Zamanın idaresi ona göre, kaç sene, 19, 17 evin? 57'e kadar, 40 sene. 40 sene. Kutu bu zaman oluyor. Zamanı hükmeden insan oluyor. Şu şey, onu gayet bize canlandırıyor. Allah-u Teala, e, köpeklerden yavrusu yani şimdi. köpekler yavruları biraz zehirliyorlar. Merhamet, sebepler. Merhamet? Gördüğü olanlar da size merhamet. Sen yardım et, onlar sana yardım et. Yani melekler. Yani ne var ki Ne böyle, yalnız insanlar değil, bütün mahlukatla karşı Şu da gördüğüm bir çamaşır, yedikten geçiyor. veyahut da kökünü kesmekte maalesef var. Yani. Niye kesiyorsun? Yok. Odun yapacak O değil. Canlı. Bir köpeğin sıcak bir günde hararetten bile sakmış olduğu halde, bir kuyu başında dolaştığına göre, kötü bir kadının kabucuyla kuyudan su alıp, köpeğe içilmesi dolayısıyla Allah'ın aklına nail olduğu bir hadisi şirketle ifade edilmiştir. Evet. İyilik, hayvan da olsa iyilik yapmak. Ağaç da olsa, bir çiçeğe biraz su, su versen. İlmeğin basını veriyorsun. Cenab-ı Hak, Enbiya ve Evliya'yı, alemlere rahmet olmak üzere dünyaya getirmiştir. Ayet-i Allah, Hazreti Peygamber'e biz seni alemlere rahmet olarak gömüyoruz. Evet, Enbiya ve Evliya Hazretleri alem için rahmetdir. Fakat asıl Rahman teminle bahsetmiştim. İsmi şerifinin mastarı olan tam ve merhameti mücesseme olan Hz. Tam değiş bir rahman ve rahim e, sıfatının tam şekli olan kendi olan Hz. Peygamber. Peygamber ekler büyük Peygamber efendimiz, efendimiz ki hakkında ey Habibim bak hadi bir sevgili Allah da ona sevgilim diyor. Peygamber'e Allah sevirim diyor. O da Allah'a sevgilim diyor. Biz yeni âlemlere ancak rahmet çeviriyoruz. Peygamber eşsiz merhametine mümin olmak üzere bir vaka harz edeyim. Zat-i Nesaret'in amcası Hz. Peygamber'e amcası Ebu Talib Hayatta bulunduğu müddetçe adeta vücuduna Peygamber efendimize sefer etti onu her türlü tehlikeden koruyordu. Müslüman olmadı. Müslüman olsam kabile içinde şerefim kalmaz. Genelde Müslüman olmadı. Ama geldi beni Allah'tan rahmetledi. Ve Kuluş müşriklerinin karşı onu muhafaza etmişti. Vefadığından sonra muhafazasız, himayesiz kalan Resul-i Azap'lı kölesi ve evlatlı Zeyd bin Halis'e birlikte Tayf'e gitmiş. Tayf, e, Mekke'nin şöyle kırk yedi külümeti, bineğinde olan bir kasabı, zengin bir kasabı. Tayf'liler Hazreti Peygamber'i taşı tuttular, taş tuttular. Atılan taşlar, Resulullah'ın ayaklarını yararladı. ...nubarak ayaklarına kanlar attığı halde rahmete, rahmete nilleri, nilleri Efendimiz... ...atanlara inkisar edeceği yerde... ...çok da bu inkisar kelimesinde yanlış... ...halk, inkisar'a inkisar diyor. Bekdua'ya inkisar diyor. Inkisar beklemek demektir. Inkisar yapalım, derler ya. Beklemek... ...inkisardır bekdua. Ona öyle bileyen var mı? Düzeltme. Atana imkısal edeceği yerde Allah'ım kavmime hidayet nasip et. Çünkü onlar bilmiyorlar diye diyorlar. Peygamberin pek çoğu kendi ümmetlerine öptör etmiş. Evet, ya artık biz bunlardan başa çıkamıyoruz. <gülüyor> Çıkamayacağım. Şey, ne yapacaksan yap şunları diyor Ha Hazreti Adem devin ki onun sonraki Hepsi hep sepsemen hep e, kendi şeyine, efradına dökdo etmişlerdir. Sadece Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed. De, sen onlara bak, onlar çahiler. Onların nikahı demet, çahilin kuş bilmiyorlar derken onlara dökdo etmemiştir. Beden zaten e, o biz senin bütün alemlerine rahmet oradan gönderdik. Beden rahmet, rahmet peygamberi olduğunda zaten o sıfatla gönderiyor. Orada Hz. Peygamber'in sıfatı rahmet. Dedik ismi sıfat dedik ya, orada Hz. Peygamber'in sıfatı rahmetdir. Rahmet, rahmet peygamberidir. Rahmetin alimleriyiz de, alimlere rahmet. Allah'ın halkı Hakk'ın has dergâhına çağırırlar. Has dergâh, verimli, ilim adamları rahmete dolu bir dergâh. Allah'ın Veni'leri kendi dergâhına çağırırlar. Has dergâh. Seçilmiş insanların bulunduğu dergâh. Allah'a, Allah'a ya Rabbi, bunları sen kurtar diye dua ederler. Evliya hazalatı bir taraftan Hakan nasihatta bulunmaya cehid ederken, bu da cehid, çok şiddetli zor şartlarda çalışmak, şihid. Ee, gerçi de çalışmalar değil de, o da çalışma niyetli değil. Zorla onu alınır, onu getirirler, ona İni mi finger çeti doğru yapıyor. Nasihatin tesiri olmanca da ilahi rahmet kapına kafa var. Değerli Allah ününe kesmeye diye tasavvufta bulunur. Tasavvuf kendini hayretsiz açılarak yalvarma tasavvuf. Halk ama bu sadece Allah'a karşı tazlar oldu. Kulağa karşı olmaz. Kulak karşı neyken az alçaltacak için? Allah'a karşı nereden beri karşı tazlar olmaz. Karşı tazlar olmaz. Halkın avamında, düşük seviyesinde yüz günler hemen bulunuyor. Az sivriyetler hemen işte kederi taşlarlar, köpekleri kepelerler, bu şöyle avlarlar. bir avcım, e tabii odun görüyor, odun görüyoruz mu? Ya dağdan düşmüştür, ya kurt demiştik. Ne demek bunu? Himmet sahibi olan havas da rahmeti külliye vardır. Büyük rahmet demedik, en büyük rahmet Allah dedik. Havas da gösteriyor. Hakikat avamında düzgün demek olur. Himmet sahibi olan havas da ise rahmeti küllüye vardı. Allah'ın bütün merhameti onlara toparlasın. Hamas'ta ilin ilkanı. Allah'ın ilerinde. Tanrı'nın güldüğü rahmetine mastur olan küldüğü rahmete ulaştı mı? Başta az bir rahmete ya. Ama Allah ona daha çoğunu veriyor. Küldüğü rahmet, Allah'ın rahmetine. Rahmet denizlik kesilir ve Yonger staj yapıyor, yani yanlış yapılmış. Rahmet denizi ha böyle rahat, rahmet denizi kesiyor, rahmete bir deniz oluyor bu ne gösterisi büyük staj oldu. Artık bana beni gibi long, long bir yol gösteriyor. Es halik, halik bu da sizler bizleriz. Sen rahmeti büzüyorsun, sende başka bir rahmet ile irtibat, peyda et. Rahmeti külliye Allah'ın, onunla bir irtibat kur, Allah'la, Allah dua et, yalvar yakar, tasarruğu et, et ki ve rahmeti külliyeyi, insanın kamili bulup, izinde yürür. Allah yalvarırsa ama Allah'ın o küllü rahmeti ve veride o riveriye verir o veriyi bu tip onun peşinden git. Verileri bulmak lazım. Bulabilirseniz bulursam bana söyleyin. Bir de bulmak lazım. Rahmeti cüziye mastarı olan rahmeti küliye devrinin yolunu bilmez. Şimdi TSK Paşa Allah'ın rahmeti verilmiş, ondan da şımarmış, kalmış. Büyük rahmet aramadı, bu bana yeterli. Hakkında bile değil ama, ufak yani, dön, dönü deniz gibi saldırıya. Tenise verilen küçük bir rahmeti, adam rahmet denen denizi görmemiş ki, büyük denizi görmüyor, adam onların hazreti e, götürüyor ama aramıyor, arasın. Elindekine, elindekiyle şey yapma, keserliği bulma. Daha büyüğü ara. Ne yapıyor? Ara. Cenab-ı Şahit'ten galiba. Altın ararsan, ararken bakır bulursun. Bakır ararken, altın arar. Altın bulursun. Altın aramak. Ne yapacaksın bakır? Altın aramak. Deniz yolunu bilmeyen Denizi nasıl bulur ve halkı oraya nasıl götürür? Kendinde ilim ifhan, kendinde ilim ifhan olmayan bir insan nasıl var? Yani burada denizden basın, ilim ifhan, kendinde ilim ifan olmayan bir insan cüz'i bir şekilde olaysa halkı o büyük ifan denizine, ilim alemine nasıl götürür? Bilmek ki kendisi. Bunlar çok tehlikeli işte. Bunlar çok düşerler seni felakten felakte götürürler. Söylerim ama dikkat etin bunlara uymayın. Hep söylerim işte bir size sorarsa bir böyle bir arıyor üye götürür, şerki tümü. Bir bir kimse kılavuza kalkışıp da halkı davet edecek olursa. O davet takliktir. Kendine bir şey yok ki sana versin. Müşâhade, görme, ilham, Allah'ın verdiği kalbi indirilen ve teyit, tariheyle indirilir. Sadece senin taklit eden bukaç tane teyit olarak En verilir. şimdi tek o şehirlerde, Ev halkı şeyhe neye dedi ki? Madem ki kümleye merhametin var. Bu sürünün etrafında çoban gibisin. Sürü dedi ona bağlı olan insanlar. Ecel ve kan alıcının Ecel ömrünün sonu ve kan alıcısının öldürdüğüne neşter vurduğu Oğulların için niye ağlayıp sızlamak demek ki oğlanı öldirmişler. Sızlamıyorsun. Madem ki gözyaşları, merhamet şahididir. Evet insan ağlayınca merhamete aciden ağlar. E, e, Allah bir cesetsiniz sebepçiler. Allah yararken Senin gözün neden ağlayıp yaşatmıyor, kürüp döndür, bir şey var, niye ağlayıyorsun? Şeyh hanımına dönerek dedi ki, Kıdım, kış mevsimi Temmuz gibi değildir. Şimdi Allah'ın feyzi, tazezi, sıcak havaları sever. Kışın insana pek feyiz gelmez, soğukta feyiz gelmez insana, füzak Çocukların hepsi ölseler de, yaşasalar da benim kalp gözümden gayet değillerdi. Yani onlar benim gözümün önünde kaybolmuyorlar, öldüre gittiler ama e, ben seni ağlayıp hı, sızamadım. Onlar daha da bir işimde, gözüm önünde gidiyorlar Ben onlara karşımda ve muayyen bir surette görüyorum. Her, bir, her an benim var O halde neden yüzümü senin için yaralayayım? Niye ağlamını göreceksin? Şimdi döküyorum. Çocukların zamanın devranından çıkmakla beraber, bu zamanda olmakla beraber, bu zamanda değil artık öldüler? Bu zamana çıktılar. Beni bilediler, daima benimlediler, etrafında oynamaktadırlar. Ağlama, aylıktan ol. Habire aziz evladımla Mustafa ve kucağa taşmaya. Ben şu gün çocuklarıyla beraber, öpüyorum. Ne beraber? Başkaları onları rüyada müşahede edebilirler görmek, görmedim. Görübilirler. Ben ise uyanırken ayağım beyan görüyorum. Sokakta oynuyorlar, bahşede oynuyorlar. Görüyorum onları. Bu alemden bir an gözlerim ve ceset ağacımdan his yapraklarımı silker ve dökerim. Yani bu alemde hemen gidebilirim kalmayabilirim. Çocuklarım'a boş ver. Yani batını yani, âlemi ve oran acayip ve galibi müşahede ederim. demek istiyor. Niteki bu tekrili Hazreti Peygamber'in azatlı piresi Zeyf bin Haris'e vuku bulmuştu. O, Haris Hazreti Peygamber'in yanına sattık verildi. O da ona evlat yaptı etti çocuğun babası geldi çocuğumu ver bana dedi odamı büyüdü böyle. ben dedi ben dedi ki sen soruyor bir ders edesin kalsın kalsın orası çağırdı o çocuğu ala bak baban geldi seni ala gitme dedi sen ne kalacaksın? öpeyim ben öpey eee sahibi onun bayağı bağına sahip. Orası da var yani sahibi. gitmedi. Öyle ki o çok rahat Peygamber'e çok da eee ayakta taşada türlü önemli katattı. İyi dikti hep bu tecihli Hazreti Peygamber azat kölesiye değil bir farise. Hukuku bulmuş, de, bakalım nasıl bulmuş. Bir sabah Peygamber Efendimiz'e de nasıl sabahladın? Gecenin nasıl geçti? Ya de, sormuş. Değil de, hakiki bir mümin olarak, hakiki bir mümin ne yaparsa sabah demin namaz kılmış, Allah almış. Cevabını şey bunun üzerine Peygamber Efendimiz imana alamet nedir? Yani, ne yaptı? Yaptı, ne yaptı mümkün, ne yaptı, nedir? Baymış'ı şey söyle. Diyor sonra zaten, ehli cennete bakıyorum. Onları, orada nimetler içinde görüyorum. Cehennem ekliğe bakıyorum. Onların da uluştuklarını, yani ulu, yani ulu köpek olur ya, köpekler gibi bağırışlıklarını görüyorum. Ve işliyorum. Değilince Rücesi Ekrem, İsa ve Etkosuzdur. Krakol'da konuşmak Ey Külak, filmde hissetleniyor, ey Külak. Malumun olsun ki, his aklın, his aklın olsun, ha, pardon, his aklın, akıldan ruhun esiridir. Akıl ikisi mü diyor, akıl ikisi için izin veriyor. akıl akıla tesip ediyor, emri diyor. Onun için ben de icabında hissiyatımı terk edemiyor. Şimdi şey yazılıyor. Ruh, esiri olan aklın bağlı elini çözünce, tabi Akıl ruhun elinde olduğu için, ruh ne deton yapacak, bağlı oraya. Ruh, esiri olan aklın bağlı elini çözünce, akıl artık muğlak ve güç olan işleri kolayca yapabilir. Ruh, akıl ruhu terk edince, Hadi akıl, ruh ona hükmetmiyor, akıldır, akıldı. gerekli olan işleri, Yapıyor güç güç olan işlerde işler işlerde daha kolay yapıyor neyse güçler hisler ve düşünceler hisler ve düşünceler his içindir düşünce akılda birer su üstündeki çöp gibi suyun sarkına kaplar bu akış gelişir. Teker teker ister bir düşünceler bir ağrak masanın üstündeki çerçeve gibi suyun üstüne serdin. üstüne. Üstün, üstün, üstün. Aklı, eli, bir burada bir. Aklıp onları bir toplatıp kutuya yana çıkın. O çerçeve akında da tüm isteğe şey atar. Hani, havuza girecek de, ya biz de bayağı havuza gireceğiz. Temiz, temiz suya girer. O çerçeği kirli de çalışıyor. Aklın eli onları bir atar, su atar. Yani asıl aradığını bul. aklın asıl aradığını önündeki manaları atar. Asıl aradığını bulursun manasında. Delinin delinin sakında çerçeği, su kabarcıkları gibi suyun yüzünü örtür. Fakat bunları bertaraf edince su meydana çıkar yani onları bir kenar çekince işte ki çöpleri, kirleri alttaki su meydana çıkar. Mane başlama Bunun gibi bu suret alemi, dünya alemi, burası suret alemi, görünen alem bir de görünmeyen alem var. Onlarda. Burası suretler alemi. Biz hepimiz böyle suretiz. Bunun gibi bu suret alemini iddia edebilen hissiyat bir taraf edilirince alevin hakikat zahir olur. Yani bu hayatımızdaki çöp çöpü içimizdeki kötü niyetleri falan bir kenara atarsak bizim asıl içimizdeki o temiz ruh meydana çıkar. Temiz deyince bizim ruhumuz meydana çıkar. İşte alemin hakikat o Hakikat bizim içimizde. Temizleyebilirsin. Temizleyebilirsin. Hakkın içinde. alim hakikat zahir olur. gördüğün ve hale Yüzün şekli değişir. Vücudun şekli değişir. Parlarsın. Yüzünde kalbin gibi olur. Bakarsın çocuklara bazen. insan o insana emniyet verici, emniyetin gidiği. O insan başkadır. İnsan şeker. Kırpıpır kurulur insan. Allah aklın elindeki bağı çözüp de çör çöpü temizleyince heva ve heves çöpleri bizim suyumuzda çoğaldır. Hadi temizlemeyince. Allah aklın elindeki bağı çözüp çözüp o çör çöpü temizlemeyince Heva ve heves çöpleri bizim suyunu soruyor. Demek ki o çöp çöp dediği şey, bizim içimizde kötü arzu, kötü arzulara, kötü istekler, işler, e, nefis gibi, düşküye karşı olan davranışlar, kötü işler yapmak, bunu heva heves, kötü işlerini evet etmek. Kötünün adı olmuyor. Say, sadece bir milyonun acı buluyor. Heva ve heves çöpleri, ruh suyunu kaplar. Üstünü örter. Ruh temizdir. Heva, heves onun üstünü örter. Heva ve heves güler, seni aklın da ağlar. De, Kötük deyinsene. Güler mi miyiz? De ee, şimdi bu, şu beyin çok güzel bir şey. Ee, Gidersin, Piyasadan bahsedeyim ya. Bankalar her gün şunu yapıyor, şunu alın bunu bari. reklamlar, şunu yapın ben. kötü sürük diyorlar. Kötü evet. sürükler hep benimle güzel şeyler hakkında, isimler hakkında Yap Bakın ben bir şey var den, atıp borç vereceğim, canımı çekin ettikten yarışverişim. <gülüyor> Şu şiçinin şey, altında. Ben evet. böyle evet, devlet basınca ben onu kabul etmiştim gibi olmuş. Artan bir yana şehrin başına. Yeter karışımdır, bahketler olacaktır, bıraktır. Yani kötü şeyden insanın güzellikler gibi gösterilir, böyle gösterilir. Kim, kim kötü şeyi eski ki? O şeyden sana güzellikler gibi gelir. Bir bankanın kredi al. Niye alıyorsunuz? Dünyanın parçası verecek. ama düşün. Üç, beş buçuk 15 on beş buçuk Yani güzel gibi görün insana, zaten zehiri insana altın kap içinde verirler. Tenike kapta vermezsen zehiri, altın kapı gönlünü aksın, o zehiri içesin. Tenike ee, kapta versen ne yapacaksın? Ağzını, ağzını bunu yıkar. Zehir insana altın kapta verilir. ki Heva ve heves çöpleri, o insanların farzı, algıları, istekleri para hırsı, pul hırsı, şu hırsı insanların yerinde ruh suyunu kullandırırlar. Yani heva ve heves güler. Senin güzel şeyleri seni kapar ama aklından ağlar. Ya yani yapma şunu, B kötü işe var ama, ama hevesin gider bu sene. Ya yapma sen hevesin Akıl yapmadan yapmayan, ya. şeytanla aklı savaşın. Tabii ki sonunda şeytan kalitleyecek. Takva, yani Allah'a inanç. Hevanın, içindeki arzuların iki elini bağlayınca Hak, Hak Teala aklın iki elindeki bağı çözer. Aklını kullandı Bağız, çizgi ağırlar. Takva, çekilmek demektir. Allah'ın emrine muhalefetten ve nehyini icra etmekten çekilip sakınan kimse müttekidir, inanmıştır. Mütteki inanmış demektir. Takva sahibi olan bir mümin, heva ve hevese uymaz. Heva ve heves, şeytan, işçilik bir şeytandır. Seni... Kötü yoluna saptan şeytandır. Bu surette hevanın elleri bağlanmış olur. Böyle olunca da Cenab-ı Hak aklın iki eli demek olan ilim ve amel kuvvetini serbest bırakır. İlimle uğraş, ilmin dediğini amel et, onu yap. Akıl senin müdebbirin. Tedbir aldı, müdebbir, tedbir aldı. Akıl senin müddet bir eserine tedbir alır ve kumaldarın olunca evvelce sana hakim bulunan hisler senin aklın O kötü hisler sana hükmedene kadar sen ona hükmediyorsun ama aklında birlik e, yaparsan, aklı uyarsan, hevva ve hevesi uyarsan o kötü hisler senin daha da aşağıdır. Aklı hakim ve hisleri mahkum olan kimse, akıl sana hakim, aklına gidecekse, uyanıkken de görür. Ve bazı müşahedelerde bulunur. Kendisine semavatın gayip esrarı açılır. Akıllar hareket eder mesela, bilimle, ilim semana ve saklı bir ne varsa hepsi meydana çıkar. Bilmiyorum şimdi görme olsun dünya dedi, neler bunuyor? Ne işe? Ne akıl işi? Ayağa gitme kimin akıllı gelecek? Niye bu şey? Hastabanı yapıyor, kidağı yapıyor ya, yüzü günden ay ay ay ay ay. Miermiye gidecekler, bir tarafe gidecekler. Bilmiyorsun. Çünkü burda saatin kaçıyor, para işi yediş yapmayın. Ya da bu para istedim mi? Az ekme ka kaç? var. 20 var. 4'e 20, 20, 20 var deden. Evet. Yok. ne biçim? Ama bir ihtiyarı Musa'yı bizim Musa Kur'an kere. Ama bir ihtiyarın Musa'nın yüzün, yüzünden okuması Gözleri görmüyor ama. Ama okuması ve dilare destasında okuması sırasında da Gözlerinin açılması. Fakir bir şey, bir gün ama bir ihtiyarın evinde bir musad gördü. Kur'an gördü. Temmuz ayında o ihtiyare misafir olmuş. iki zahit, yani o şeyle o ama adam, iki zahit birkaç gün beraber bulmuştur. Misafir kendi kendine dedi ki, ya burada musabın ne işi var? Bu dur, bu deliş ama nasıl görür doktor? Burada ama'dan başka bir kimse mevcut değilken neden musab bulunuyor? Düşüncesi onun merakını arttırdı. Öyle olmak da beraber dedi ki, ama yalnız bulunuyor. Duvarda bir musab asılı. Ben bilir, umutu kuranlar duvarla, süsü mü, torba yapıp Ben bunun sebebini, sebebini soracak kadar küstah ve aklı karışmış değilim. Şimdi onu sorayım, adama bir hakaret ettir. Ya yani sen gözünü görmüyor Kur'an... Biraz tuhaf kaçar. Sorayım mı? Hayır, tutayım mı, sabredeyim mi? Sabule, bunadım, öleyim. Terlik ediyorum yaptım bunu yapacağım ne ya, sabedi mi diyor adam mı olacak? Bu meral ve sıkıntı içinde de birkaç mesabette ve düşkünü çözüldü. Sırı çözüyor çünkü sabır, terah ve şunu anlatalım. İşte esma insan sabır. En son esma insan sabır. 99. esna sabırlar. Yani sabırla her şey çözülür. Sabırdan dermiş, dermiş derler ya, insan sabretti mi, o şeylerin su, sonu gelir. Merak etti mi, o şey türlü türlü de hal nerede gelir. Yani sabır, selameti, bu da, bunun da hikayesi daha sonra gelecek. Çünkü sabır, ferah ve sürür. E, ferah, Birazdan demek sürüde dönüş şimdi dir. Ondan sonra gelecek bu mevzu burada bitiyor. Arkasından Dawud'a halka Dawud'a hası Dawud'a halkalar yaparken gören dokmane işte sormaktan savetmek veya bir sürüde sebepdir niyetini saveti halkaların için yapıldığına. Şey. Bunu nasıl yapacağız? yapıyor? Bir kere vermiyor da, nasıl yapacağız? küçük küçük yapıyor nasıl yapıyor falan diyor. Ya diyor, sormayın da sabredin bakayım diyor. Aklım, aklım evde nasıl olsa bunu diyor. Nihayet nasıl büyüdüğünü anıyor. Hı. Bak diyor sormadım, sabrettin bana o kendi kendi ayağın oldu diyor, nasıl yapılıyor. Yani birisi her şeyi meyreden de sormak güzel bir şey değil. Biraz sabırlı ol onun sürgüne erersin. Kitap okuyar Kitap okuyacak mı yok Kitap sende nasıl diye al oku. Bu ne gibi? Tıkıldı. Şuraya... Ne burada? Bırakalım. isterseniz, Efendim 95-35. Aşağıya koyalım. 100-100 buraya kadar 100-100 yapıverse 100 konuşurlar. Anlaşılmaya bir şey? Merak et, falan bir şey var mı? Mesela, içinde Türkçe'den söylediğim kelimeleri. saç çıkıyor. Şu, <gülüyor> pek atına gelmiyor ama sabır et biraz sabır ol. Fakat o senin katlanacaktır. Biraz sabır. Hep at Ben gibi sabırsız olursun deftir, evde, evde bıraktılar ya da öbür, öbür deftir, deftir. Sağ, olun. Sağ olun. <gülüyor>